2 Şubat 2017 Perşembe saatler 11'i gösteriyor. 94.9 açık radyodasınız. Yeşil Bülten programını dinliyorsunuz. Ben Utku Zırı, Teknik masada Feryal Kabil. 25 dakikada çevre, ekoloji gündeminin bu haftanın tartışmalı konularının kısa bir özetini yapacağız ve tabii ki bugünün öneminden bahsedeceğiz sizlere. Bugün 2 Şubat sulak alanları koruma Günü, ...sulak alanlar günü diyelim ve sulak alanlar gününde Türkiye'deki tabloyu konuşacağız. Öncelikle gündemin geçtiğimiz haftanın gündeminin kısa özetlerini sizlerle paylaşmaya çalışalım. Türkiye Fransa Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi'nin dördüncü dönem toplantısında konuştu Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi. Çok tartışmalı konuya değindi nükleer santraller meselesine Mersin ve Sinop'ta nükleer santraller 2023 yılında... Hayata geçecek dedi Ekonomi Bakanı Zeybekçi. Tartışmalar sürüyor bu konuda. Biz de Yeşil Bülten'de değinmiştik zaten bu tartışmalara. Sizlerle paylaşmıştık daha önce de bakalım ne olacak nükleer santrallerin akıbeti. Bir de dikey mimari yatay mimari tartışması damga vurdu haftaya geçtiğimiz haftaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 14 yıllık yönetiminde İstanbul'da 83 kilometre dikey inşaat yapılmasına rağmen bu bilgi dikenden Ufuk Tanışan'ın haberinden aldığımız bir bilgi onu söyleyelim. 14 yılda 83 kilometrelik dikey inşaat uzaya çıktı İstanbul diyor Ufuk Tanışan. Buna rağmen yatay mimariyi savundu. Yatay mimariyi desteklediğini söyledi. Daha önce belediye başkanlığı yaptı. Ondan sonra da başbakan ve cumhurbaşkanlığı görevleriyle e, bulunduğu bir ülkede yatay mimarinin neden uygulanmadığı sorusu da çokça tartışıldı bu durumda. iklim e, İklim davasında karar açıklandı başlıklı bir raporunu duyurdu Ekoloji Kolektifi Derneği. E, o da şu ki DOSAP, Bursa'daki Termik Santral Projesi ile ilgili istenen e, raporlar vardı. Bilgi edinme başvuruları, emisyon raporlarının ilgili kurumlara veya ilgili kişilere sunulması yönünde bir talepti bu. E, bu talep noktasında bir örnek karar var ortada. O da bilgi edinme e, hakkının e, mahkemelerce de Ankara 15. İdare Mahkemesi'nce... Diyelim tanındığını da e, söylemek mümkün. E, kararla birlikte artık bilgi edinmelerin e, hakkıyla yerine getirilmesi, bilgi edinme şansının e, verilmesi kişilere ve kurumlara bir kez daha yargı kararıyla da tescillenmiş oldu diyelim. E, hidroelektrik santraller yine gündemdeydi. Bunu da atlamayalım. Doğa talanıyla Akarsulara yaylalara verdikleri zararlarla sık sık konuşuyoruz burada da bu kez yine bir özelleştirme kararı vardı. Anamur, Bozyazı, Mut, Derinçay, Silifke ve Zeyne hidroelektrik santralleri elektrik üretim anonim şirketine ait santraller bir devlet kurumuna ait santrallerin e, özelleştirileceği de yine bu haftanın açıklanan gündemlerinden biri oldu. Tabii bir diğer önemli mesele. Dünyadaki duruma dair Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve uygulamaları. Donald Trump'ın uygulamaları Amerika'da da yoğun protestolarla karşılanıyor. Müslüman ülkelerden gelenlerin ülkeye sokulmasına dair engeller yaratan kararlara imza attı. Malumunuz biliyorsunuz. Çok tartışmalı Keystone X el boru hattı projesi vardı o projeye dair yine o projenin devam etmesine dair önemli adımlar attı Donald Trump ve tabi ki bir de asıl e, kritik meselelerden biri iklim değişikliği o konudaki tavrını göreve geldiği ilk gün göstermişti Donald Trump iklim değişikliği sekmesini kaldırmıştı e, başkanlık e, internet sitesinden aslında hepimize herkese verilen kuvvetli bir mesajdı bu iklim değişikliğiyle mücadele noktasında Obama ama yönetiminin geldiği aşamadan çok daha geri bir noktaya gideceğini Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemek mümkün. Amerika Birleşik Devletleri'nin Müslüman karşıtı programına Müslüman ülkelerden yoğun bir destek geliyor. Şaşıracaksınız belki ama bu desteğin nedenini gazeteci Ruşen Çakır güzel açıklamış. Onun cümlesini belki hemen alıntılayalım bu noktada. Birçok İslam ülkesinin yöneticileri Trump'la otoriter ve totoriter rejimlerinin garantide olduğunu düşünüyor. Bu yüzden de destek veriyor ki Suudi Arabistan e, ekonomi bakanı petrol bakanı düzeltelim e, dedi ki Trump yönetiminin attığı adımları olumlu buluyoruz. Attığı adımlardan belki de en tartışılanının Müslümanları Amerika Birleşik Devletleri'ne almıyor olmak olmasına rağmen Müslüman ülkelerden Türkiye de dahil Trump'a bir destek var ya da en azından güçlü bir kınama yaptıklarına henüz duymadık. Bu da önümüzdeki dönem için önemli bir veri olarak karşımızda duruyor. İklim değişikliği ile mücadelenin e, dünyadaki aciliyeti göz önünde bulundurulduğunda bu aciliyetin tam aksi yönünde hareketler beklemek mümkün ki Müslüman ülkelerin pek çoğu fosil yakıt lobisinin de kuvvetli olduğu ülkeler bunları da unutmayalım. Trump'la böylesi bir işbirliği içerisindeki hareketleri önümüzde ki dönem fosil yakıt ekonomisinin yükseleceği sonucunu çıkarmamıza olanak sağlıyor. Çok da zor değil bu sonucu çıkarmak zira. 2 Şubat 2017 dedik ve açtık. Sulak alanlar günü, dünya sulak alanlar günü bugün ve biz de bugün de sulak alanları. Bir de e, sonuçlar itibariyle konuşalım. E, elimizde bu alanda çalışan bir e, sivil toplum kuruluşunun... ...güçlü bir raporu verileri var ve oradan o kuruluştan WWF Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan bir de konuğumuz var. Vakfın Doğa Koruma Sorumlusu Nilüfer Araç Stüdyomuz'da hoş geldiniz merhaba. Hoş bulduk merhaba. Evet e, öncelikle tabii WWF'in yaptığı çalışmalara da değinmeden... Çünkü aslında dolaylı olarak değiniyor olacağız biraz daha detaylandıracağız ama bu sulak alanların kaybı doğal afetlere davetiye çıkarıyor dedi bu yıl WWF. Her yıl başka bir tema üzerinden başka bir biçimde kritik önemine dikkat çektiği gibi sulak alanların bu yılda bu şekilde çekti. Doğal afetler bir yanda iklim değişikliğinin getirdiği sonuçlar bir yanda sulak alanların yok olması sucul yaşamın yok olması e, sucul yaşam insani yaşamdan azade değil. ...bir de insani yaşama etkileri. Efendim neden bugün 2 Şubat böylesi önemli bir gün? Ne diyor WWF? Ee... Dilerseniz e, çok kısaca sulak kalan nedir'i e, size evet. e, açıklamak isterim. E, sulak alan dediğimiz e, yapılar, e, yaşam alanları e, dünyanın sadece yüzde altısının e, bölümünü kapl kapladığı e, deniz kıyılarında altı metreden daha derin olmayan e, bölgeden başlayıp e, bataklık, turbalık göller, nehirler, yeraltı suları ve artı e, yapay e, ...bölgeler olan... E, ...pirinç tarlalarından barajlara kadar... E, ...oldukça... E, ...coğrafi koşulları... ...ve oluşumlarına göre... E, ...çeşitlilik gösteren alanlar... E, ...bu alanların... Ee, ...en kritik ve önemli noktası e, dünya üzerinde ihtiyacımız olan e, tatlı su kaynaklarının... ...sadece dünya üzerinde yüzde iki buçuk kadar çok az kıt olan su kaynağının, tatlı su kaynağının da ana kaynağı sulak kalanlar bundan yola çıkarak 1974'lerde sulak alanların hem biyolojik çeşitlilik açısından önemini biyolojik çeşitlilik açısından önemini şöyle vurgulamak isterim. Şu an yağmur ormanlarındaki biyolojik çeşitliliğin ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Sulak alanlar da en az yağmur ormanları kadar fazla canlı çeşitliliğini içerisinde barındıran bir yapı. ve Aynı zamanda bu kadar çeşitlilik ve e, özel e, yapı olmasının yanı sırada çok fazla üzerinde baskı olan habitatlar. 1974 yılında bunun farkına varıp ülkeler bir araya geliyor. İran'ın Ramsar kentinde bir araya gelip bu olanların daha iyi nasıl koruruzu ku tartışıp bir sözleşme imzaladılar. Mekan da önemli değil mi Ramsar ee, Sözleşmesi'nin imzalandığı mekan? Evet İran'da olması hani suyun çok önemli e, konuşuluğu yani e, su savaşlarının ...başlayacağı e, öngörülen hani bölgelerde ...ciddi sulak mı? alanlar kaybının olduğu da bir alan... ...kesinlikle... ...ciddi bir kuraklık e, güneyden doğru Türkiye'ye doğru da aslında yürüyor... Evet. ...dünyanın e, bir e, içinde bulunduğu durum vesilesiyle... ...yani sulak alanları insani faaliyetler yok ediyor... Bir yandan, ama bir yandan e, dünya ekosisteminin geldiği durumda bir kuraklık tehlik, tehlikesi var. E, Ömer Madra çok güzel açıklar bunları belki o noktaya bir değinelim açık radyo dinleyicileri hep dinlerler Ömer Madra'dan ama Suriye iç savaşını bir de iklim değişikliği nedenselliğinde okumak gerekir der. Ee, ...o da önemli bir vurgu... ...belki duymayanlar olduysa da bugüne kadar... ...o noktayı da vurgulamış olalım... ...ben ee, sözünüzü böldüm... Buyurun. Estağfurullah... ...aslında e, dünyadaki o e, ekonomik gelişmelerin... ...insan hayatını çok etkilediği düşünülüyor... ...ve e, daha çok o e, bakış açısıyla bakılıyor ama... E, ...çevre ile ilgili sorunlar da gümbür gümbür arkadan geliyor... E, ...beraberinde, paralelinde... ...ki iklim değişikliği bunlardan bir tanesi... ...her ne kadar... E, ...bazı ülkelerin hani yok saymaya çalıştığı bir problem olsa da... E, ...bakın bugün e, Ramsar Sözleşmesi Sekreteriyası diyor ki... O ...son 35 yılda iki misli artan e, bir doğal afet sıklığı var. Yani bu bir tesadüf değil tabii ki de. İklim değişikliği gibi büyük küresel anlamda çevreyi etkileyen bazı oluşumlar var... ...ve insan etkisiyle oluşan şeyler bunlar. Ee, ...ve doğal afetlerin e, tekrar su konusuna gelirsek... ...bu doğal afetlerin Birleşmiş Milletler'e göre de yüzde doksanı suyla ilgili. <Gülüyor> ee, olaya böyle bakınca aslında sula alanın ...hani biyolojik, barındırdığı biyolojik çeşitlilik açısından önemi yanında... ...bizim hayatımızı çok etkileyen e, kısmı da önemli. Yani e, o, o örneklerden bir tanesi işte doğal afet etkisini azaltma nasıl azaltıyor işte bir sulak alan e, aşırı yağışlar e, ve e, durum aşırı yağış durumundaki... iklim mevsim kaymaları iklim değişikliğiyle oluşan şeyler bunlar afetlerden bir tanesi e, yoğun yağış döneminde e, bir sünger e, görevini görüp fazla e, yağışı e, bünyesinde depola, depolayan yapılar sulak alanlar. E, bu anlamda o dönemleri daha hafif e, etkilerle e, atlatmamızı sağlayan bir yapı e, Bunun yanı sıra e, yine iklim değişikliğinin Hani e, neden e, sonuçlarından birisi olan kuraklık dönemlerinde de e, su e, sulak alanlar e, gerçekten ciddi depo alanları, yeraltı suları olsun, göller olsun. E, bu dönemi de yine sağlıklı bir şekilde atlattığımızı sağlayacak yapılar. Şunu da vurgulayalım depo mı? Görevi... İnsani faaliyetlerin olumsuz etkileri hem insan yaşamı üzerinde, hem de doğal yaşam, e, dünya ekosistemi üzerinde mevcut şu anda. Ama bunlar illa olumsuz olmak zorunda değil. Olumlu etki de yapabilir insan Kesinlikle. türü. Bu güce de sahip. Yani olumsuz etki yapabilme gücüne sahip bir türken e, olumlu etki yapabilme gücüne sahip bir tür olduğunu da unutmam lazım Belki doğru toplumsal modellerle bir ortak akılla belki de dünyadaki bu felaketlere yol açan kuraklığın önüne geçmek mümkün olabilir. Ee, yahut iklim değişikliğinin kader olmadığını fark etmek ve buna karşı bir şey yapmak mümkün olabilir. Öyle üst akıllar değil de belki bir ortak akılla bunların hepsinin de üstesinden gelebilecek bir canlı türüyüz değerli dinleyenler. Bunu da unutmayalım belki de. <gülüyor> Türkiye'deki sulak alanların durumunu birazcık dinleyelim mi bir de sizden ne durumda Türkiye'de sulak alanlar? E, açıkçası e, son e, 40 yılda e, neredeyse yüzde 50'den fazla, yüzde 50'nin üzerinde sulak alanlarımızı kaybettiğimiz e, gibi e, çalışmalar var, sonuçlar var. E, bu tabi e, çok iç açıcı değil. E, pek çok sulak alanımız e, kirlikle. E, ...mücadele ediyor. E, büyük altyapı çalışmaları nedeniyle e, tehdit altında olabiliyor. Plansız yapılaşmadan kaynaklı. E, aşırı balıkçılık e, ona keza e, aşırı kullanım, e, sulak alanlarımız, su çekimi, su kul aşırı su kullanımı, plansız su kullanımları... E, sulak alanları tehdit eden nedenlerden ve Türkiye'de oldukça e, fazla... E, e, ...sulak alanımız bununla karşı karşıya. Bu Ramsar Sözleşmesine göre bugün Türkiye'de e, uluslararası öneme sahip e, korunması gereken alanlar dediğimiz Ramsar alanları dediğimiz Türkiye'de resmi olarak 14 tane e, bölge var e, ve e, korunmaya çalışıyor ama e, şöyle bir şey Ramsar alanının şöyle bir özelliği var hem e, ...barındırdığı... ...biyolojik çeşitliliğin yüksek olması... E, e, ...önemli. Hem de e, gerçekten e, üzerinde tehdit varsa... ...bu tehdidi en aza indirmek için... ...o amaçla ilan edilmiş... ...alanlar. Ama hala... E, ...Türkiye'de e, bu 14 Ramsar alanında... E, ...sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Bu sıkıntıların kaynağı sizce nedir? Çünkü... ben ...bana sorarsanız şimdi... ...sevgili Cihan Uzunçarşılı Baysal paylaşmış... ...programda şunu da bir söyleyeyim... ...ne olur diye. Hı hı. E, açık radyo dinleyenleri e, hem açık dergi içindeki kentin tozu programından tanırlar e, Cihan'ı e, yani inkar bir sorunu çözmenin imkansız olduğunu gösterir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Osman Demirer'in bir açıklamasını yapmış. Pek çok medyada da yer aldı son 50 yılda 2 milyon hektarlık bir sulak alan kaybı oldu Türkiye'nin diye. Pek çok bilimsel araştırma da bunu söylüyor ama e, Sayın e, Bölge Müdürü böyle bir şey yok diyor. E, kesinlikle sulak alanlar güvende, içi rahat olsun halkımızın. Ee, böylesi bir kayıp yaşansa fark etmez miydik 50 yılda ee, diye de soruyor. Yani bir aslında bilimde gözleme deneye tabi bir husustur tabii ki. Ee, sayın Bölge Müdürü'nün bu noktadaki sorumuz fark etmez miydik mesela 50 yılda e, o kadar hektar sulak alan kaybı olsa e, fark etmeyebiliriz belki. E, açıkçası hani e, bahsettiğimiz alanlar e, gerçekten hani insan yaşamı e, İçer, yani günlük hayatta, şehir hayatındaki yaşadığımız boyutla doğal alanlara çıktığımız boyut çok farklı. Yani şehir hayatından bu alanların kaybını izlememiz, gözle görmemiz oldukça zor. O yüzden bu konuda uzman olan bilim adamları, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarına elbette güven duymak ve onların söylediklerine inanmak durumundayız. E, tabii her kurum e, yaptığı çalışmaların en iyisini yaptığını düşünür e, ve bunu savunur. E, biz de WDF olarak e, biz e, bütün e, tarafların e, eğer ortada bir sorun varsa ve e, bir tarafta yok diyorsa aynı masaya oturup e, bilimsel e, bilimsel veriler çerçevesinde tartışılması, e, ortaya konması, ortak e, bir karara varılması ve birlikte hareket edilmesinden yana bir kurum. O yüzden açıkçası biz her zaman kamu kurumlarına, bilim adamlarına birlikte masaya oturalım. Burada bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Bir sivil toplum örgütü olarak ve gelin birlikte çözelim diyoruz. Ki Büyük Menderes dağıtısında yaptığımız iş bu aslında. Başarılı oluyor musunuz bu çağrınızda, talebinizde? Kimi zaman zorluklar olabiliyor olabiliyor. Yüzde yüz başarılı olduğumuzu söyleyemem. Hani Türkiye koşullarında. Ama yapabileceğimizin en iyisini yaptığımızı düşünüyoruz. Ee, aslında ne kadar başarılı ol olduğumuzu gelecek gösterecek. Çünkü bu yapılan doğa koruma çalışmaları gerçekten uzun e, soluklu. E, ve sonuçlarını uzun süre sonra görebildiğimiz e, çalışmalar. Siz bir doğa koruma sorumlusu olarak ama daha fazlasının yapılabileceğine inanıyorsunuz değil mi? E, tabii ki. Yani e, bizim her gün e, çalışma... Masamıza oturduğumuzda hani büyük umutlarla başladığımız nokta o en iyisini yapabilmek daha iyisini yap yapılabilir daha iyi bir e, tabiatı koruma yasamız olabilir daha iyi sulak alanlar yönetmeliğimiz olabilir e, yerelde insanlarla e, daha iletişim halinde işbirliği yaparak e, ve bilimsel verilere dayanarak e, hareket edebiliriz daha iyisi olabilir. Ee, yapa, yapabileceğimize dair de potansiyelimiz olduğuna her zaman inanıyoruz. Sadece niyetleri biraz değiştirmek gerekiyor sanırım. Evet. Ee, korumak e, belki de en kritik fiillerden biri haline gelecek. Önümüzdeki dönemde doğayı, hayatı, insanı, çoluğunu, çocuğunu belki korumak e, yüz yüze kalacak gibi gözüküyor insan türü önümüzdeki dönemin bu bütün uluslararası anlamda sertleşen politikalarını da düşündükçe biraz karamsar bir tablo çizdik belki ama e, konunun önemine en azından dikkat çekebilmişizdir belki diye e, düşünüyorum. Konu inkarla e, ya da e, görmezden gelmeyle çözülebilecek bir mesele değil. Sulak alanlar insani yaşam için kritik, su insani yaşam için, tüm yaşam için olduğu gibi oldukça kritik. O yüzden korunması e, da yine aynı kritik önemde. Ee, dilerseniz bu e, e, hep dediğiniz gibi biraz felaket tellallığı Hı -hı. yapıp hani Hı -hı. E, tablonun e, gerçekten hani içirici olmayan kısımlarından bahsediyoruz ki insanların ee, bu konunun ciddiyetinin farkına varmasını e, ve günlük yaşantılarında hani bir e, yer bırakması için bunları ifade ediyoruz ama güzel şeyler de yapılıyor. Bakın e, bugün sulak alanlarda e, her sene kış ortasında e, kış ortası su kuşu sayımları yapılıyor. Bu e, güzel bir çalışma hem sivil toplum örgütlerinin hem kamunun e, hem de e, halkın e, katıldığı e, güzel bir birliktelik. Ve bu ne, ne neyi sağlıyor sulak alanlarımızdaki biyolojik çeşitliliğin ne durumda olduğu konusunda bir fikir veriyor her yıl belli zaman aralıklarında sulak alanlarda su kuşu sayımları yapılıyor ve seneler arasındaki o azalıp çoğaldıklarını ortaya koyuyoruz. Yani ben... o ekosistemin sağlılığını biz göçmen kuşlardan anlayabiliyoruz. Aynen değil mi? aynen. Hı -hı. Hani Türkiye'de yapılan güzel bir çalışma, umut verici bir şey. Bunun daha da iyi yapılır hale gelebilir. Belki bugün atıyorum 100, 135 sulak alanımızın belki 100 tanesi yapılıyor. Yarın bir gün 135 tanesinde de yapılabiliyor hale getirilebilir. E, kuş gözlemciliği e, ona keza sivil e, e, halk bilimi dediğimiz bir e, doğa koruma için önemli bir e, hobi. E, bunun Türkiye'de yaygınlaşması her geçen gün daha da artıyor. E, o yüzden hani biraz daha pozitif. Ee, konudan bahsetmek gerekirse hani sulak alanlarla ilgili bundan da bahsetmek istedim açıkçası. Şüphesiz ki e, çok na naif gözükebilir ama önemli bir bilimsel yöntem kuş gözlemi. Bunu e, siz de çok güzel ifade ettiniz. Sivil bilimsel bir yöntem. Evet, yani evet, Halk e, bilimi. Halk bilimi aslında oldukça kritik. Önemli doğanın ...bir anlamda nabzını tutmaya da yarıyor... Ee, ...yaygındır da aslında değil mi... ...pek çok yani kırsal alanda... ...yaygın da bir hobi... Ee, ...avcılığa gitmeden keşke gitmeseler ama... E, ...kuş <gülüyor> izlemek, kuşları... ...iletişim kurmak gibi yöntemleri çok vardır... ...kırsal alanda böyle bir... ...kadim bilgi vardır aslında... Ee, ...onun da önemine... ...bir taraftan tabii dikkat çekmek... E, ...kritik... ...peki e, biz... E, ...hemen girmeden de söylemiştim size... ...bu, bu programda genelde... E, Çevre ekoloji hareketlerini, köylü hareketlerine çok yer veriyoruz. Yani onların bir sorunu, derdi, sıkıntısı varsa çünkü sesini de duyurmakta zorlanan e, kesimlerdir onlar. Geniş medyaya çok ulaşımları, imkanları olmadığı için. Ne oluyor orada diye sorarız hep e, onlara ve bir şekilde dinleriz bir mücadele varsa herhalde. Hester o yüzden sık sık gündemimize gelir. Sulak alanları konuşurken belki bir e, size de sormak lazım bir doğa koruma yapmak. E, ...sorumlusu, doğa kurma uzmanı olarak... ...bu hidroelektrik santraller... ...çok da hızla artıyor da sayısı bir taraftan... ...hala engel olamadık o duruma... Ee, ...nasıl bir etkide bulunuyor... ...sulak alanlara var mı? Yani bu etkinin... ...ölçülebilmesini... E, ...mümkün kılan veriler... Ee, ...şimdi şöyle... E, ...dünya üzerinde... E, e, ...üzerinde... ...baraj olmayan... E, ...nehir sayısı... ...özgürce akan nehir sayısı... ...oldukça az... <gülüyor> Ee, ve Türkiye'de de hemen hemen pek çok e, nehrimiz e, hidroelektrik santralleri e, işgal edilmiş durumda. Ee, şöyle ki aslında da bu da bir Türkiye e, hidroelektrik e, santrallerinin hani temiz enerji olduğunu söyler. Ama bunun e, uygulanırken planlanırken e, usulüne göre yapılması doğa korumayı gözeterek yapılması e, yönünde de e, bazı e, önerilerde bulunur. Ee, Bizde açıkçası e, yapılan e, çalışmalarda özellikle can suyunun e, önemli olduğu, e, ne, nehir suyunun tamamının değil, nehrin ekosisteminin e, kendi kendine döngüsünü e, çok fazla müdahale etmeyecek boyutlarda kademeli olarak oradaki balık özellikle balık varlığını e, e, tehdit etmeyecek... E, ...önlemler olarak yapılması gerektiğini e, düşünüyoruz ve öneriyoruz. E, bunun bilimsel olarak bir e, yöntemi de var. E, can suyunun e, hesaplanması, o nehrin ihtiyacı olan can suyunun hesaplanması ve ona göre yapılması. Hatta bir hidro de bütüncülü elektrik. havza yönetimi de çok sık tartışılıyor bu Kesinlikle. Süreçte. O da a, bir ayağı, yani hidroelektrik santrali bir küçük bir kısmı... Nehir havzalarının e, korunması için e, yapılması gereken dediğiniz gibi bütüncül yönetim planları bu ne demek oluyor? Üst, e, yani öyle nehirlerimiz var ki beş il sınırı içerisinde gez, geçen oldukça büyük geniş alt bir sürü 22 havzası olan nehirlerimiz var e, ve dolayısıyla e, geniş alanları olunca parça parça düşünülüyor ama e, bütüncül yaklaşımla alt ve üst havzayı bir arada düşün. Dönüp, e, oradaki bütün paydaşları gözün e, paydaşların e, yararlanıcıları ile bir arada Oturup e, fayda zarar hesabının doğru bir şekilde iyi bir şekilde yapılıp e, ona göre e, kararların alınması Acele gerekiyor. Acele etmemek lazım Kesinlikle da, e, ama biz Planlamak her zamanki lazım. diyoruz ki planlamada bütün kesimin özel sektörün, yerel halkın, e, çiftçinin, sivil toplum örgütlerinin, kamunun bir araya gelip e, ortak karar vermesi gerektiğini her zaman savunuyoruz. Evet bu noktada tabii bu saydığınız kesimlerin... Bir çıkar çatışması, çıkar farklılığı varsa sonuca nasıl ulaşacağımız konusunda da Türkiye iyi bir örnek diyeyim ve noktalayalım programımızı. E, süremizi de çok aşmayalım. Yayın e, akışını aksatmayalım. Nilüfer Aratçı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Var mıdır ekleyeceğiniz bir şey bilmiyorum ama ben bir şey söyleyeyim. Görünen yüzü kadar görünmeyen tarafı da var. Yeraltı suları da oldukça kritik e, tüm yaşam için. Onları da. İhmal etmeyelim. Evet, 2 suyu Şubat. binlerce konuşabiliriz. Evet. Ee, i̇ki Şubat'a duruyoruz ama e, fırsat buldukça umarım sık sık e, suyumuzu kullandığımız, e, hayatımızı devam ettireceğimiz suyumuzu sık sık hatırlayıp onu nasıl koruyacağımıza dair biraz daha herhalde e, kaynak karıştırmak, e, birbirimizle e, fikir alışverişinde bulunmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, bu öneriyle de. Ee, kapatalım bu haftaki programı. Haftaya yine aynı saatte buradayız efendim. Yeşil Bülten Hazırlayan ve sunan Utku Zırı. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Melike ve Özgür Özkaya'ya teşekkür ederiz.